Ayşe'ye imamlık yapardı diye bir rivayet var. Ee, bu rivayet Buhari'de ezan bölümünde 54. bölümde geçmektedir. Ee, şimdi kardeşim öncelikle şunu ifade edeyim. Ramazan ayında kılınan nafile bir namaz için caiz olabilecek bir durum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 Kız torunu olan Ümame bu çocuklardan biriydi. Ve Hz. Peygamber onu namazda omzuna alır. rukuya gittiğinde yere bırakır. Kalktığında tekrar omzuna alırdı. Bu da Buhari'nin salat bölümünde ve müslim'in mesacit bölümünde geçmektedir. Bir başka rivayette de e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam secdeye gidince Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de gelip sırtına binerlerdi. Hz. Peygamber secdeden kalkarken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 Allah alem caiz olabileceğini düşünüyorum. Ee, Allah razı olsun ve elhamdülillah Rabbül alemin.